razı olduğu insanların arasına koysun. Rabb'im mağfiret etsin. Sevdiklerini sevdirsin. Sevdiği amelleri sevdirsin. Sizlere yine Rabb'im'in Subhanahu ve Teala'nın ayetlerinden birkaç tanesini izah etmeye çalışacağım. Hazır Ramazan ayı bitmemişken Kur'an ayında bu ayetleri hatırlatmayı kendim için bir görev bildim. Allah Azze ve Celle Zümer suresinin 53 ve 55. ayetlerinde bizlere şöyle diyor kardeşlerim. De ki ey kendi nefisleri aleyhine haddi aşan kullarım. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Çünkü Allah bütün günahları bağışlar. Çünkü o çok bağışlayan, çok esirgeyendir. Size azap gelip çatmadan önce Rabbinize dönün, ona teslim olun sonra size yardım edilmez. Kendiniz farkında olmayarak ansızın başınıza azap gelmeden önce Rabbinizden size indirilen en güzel vahye tabi olun diyor Allah subhanı kuvveti. Evet, istiyorsanız ayetleri tekrar okuyayım. De ki ey kendi nefisleri aleyhine hatta şan kulları. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Çünkü Allah bütün günahları bağışlar. Şüphesiz ki çok bağışlayan, çok esirgeyendir. Size azap gelip çatmadan önce Rabbinize dönün, ona teslim olun. Sonra size yardım edilmez. Ümit Kendiniz farkında olmayarak ansızın başınıza azap gelmeden önce Rabbinizden size indirilen en güzel vahye, Kur'an'a tabi olundur. Zümer 53, 54 ve 55. Evet kardeşlerim, Rabbim bizlere mağfiret etsin, hayırdan ayırmasın. Rivayete göre şirk ehlinden birçok kişiyi öldürmüş, çok zina yapmış bazı kimseler Allah Resulü ve Vesselam'a geldiler. Ve dediler ki, senin söylediklerin ve kendisine çağırdığın şey çok güzel. Keşke bizim yapmış olduğumuz günahların bir kefareti olsa da biz de Müslüman olsak dediler. Onlar ki Allah ile beraber başka bir ilaha tapmazlar. Allah'ın haram kıldığı cana haksız yere kıymazlar. Zina etmezler. Furkan 68 Ve de ki ey kendi nefislerine karşı ölçüyü aşan kullarım Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin ayeti ayetleri ne yapmıştır? nüzul etmiştir diyor. İbn Abbas. Allah kendisinden razı olsun bunu Müslüm'ün iman babında bulabilirsiniz. Yine başka bir rivayette Hazreti Hamza'nın katili olan Vahşi, Medine-i Münevveriye geldiğinde bu ayetin nazil olduğunu da söyleyen sahabeler olmuştur. Allah kendilerinden razı olsun. Vahşi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a geliyor ve diyor ki Ey Muhammed senden eman dileyerek geldim. bana eman ver Allah'ın kelamını dinleyeyim diyor aleyhissalatü vesselam seni etrafımda görmemeyi daha çok isterdim ama madem ki eman dileyerek geldin peki Allah'ın kelamını dinlemek üzerinde üzerinde civarımda olabilirsin diyor vahşi ben Allah'a ortak koştum Allah'ın haram kıldığı cana kıydım zina ettim, bana tövbe var mıdır diye bir soru soruyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam susup cevap vermiyor ve bunun üzerine sonuna kadar onlar ki Allah ile beraber başka ilaha tapmazlar. Allah'ın haram kıldığı cana haksız yere kıymazlar ve onlar zina yapmazlar. Evet. Yani Furkan suresinin 68. ayet kelimesi kerimesi huzur ediyor. Evet kardeşlerim her ne kadar ayetler belli bir sebebe inse de yani elbette ki eskrab-ı huzulu ne yapacak? Olacak. Ama itibar nedir? Hususi değildir. İtibar umumdur. Yani bütün Muhammed ümmetini bu ayet-i kerimeler ne yapar? Bağlar. Ayette dikkat ederseniz ey kendi nefislerine kendi nefisleri aleyhine haddi aşan kullarım diye bir seslenme var. Allah bizlere hayır versin, kendine çeki düzen vermeyi nasip etsin. Allah'ın rahmetinden asla ümit kesmemeyi, ona karşı yönelmeyi ve ondan af ve mağfiret dilemeyi Rabbimiz bize ne yapıyor? Emrediyor. Ve bizlere ne kadar günahımız olursa olsun Allah'ın affedeceğini söylüyor. Bakın geçmiş ümmetlerden 99 kişiyi öldüren insanın misaline baktığımızda adam hala benden ben affetsen beni mağfiret edecek bir Rab var mı diye ne yapıyor? Varıyor. Ve en son yüzüncüde ne yapıyor? hidayeti ediyor. Yani sen tövbe ettikten sonra Rabbinle senin arana kim girecek ki diyor adam. Demek ki Allah'ın rahmetinden kafirler dışında hiç kimse ümidi ne yapmıyor? Kesmiyor. Kesmiyor. Allah çok bağışlayan, çok esirgeyen. Rabbimiz burada bizi uyarıyor kardeşlerim. Diyor ki size azap gelip çatmadan önce Rabbinize dönün. Sonra yardım da size ne yapılmaz? Edilmez diyor. Yani siz iyilikte Allah'ı anmazsanız, iyilikte, bollukta, güzellikte Allah'a dua etmezseniz, Allah'ı unutursanız, Allah da sizi ne yapar? Unutur ve size de kendinizi unutturur. Eğer siz Allah'tan yüz çevirirseniz, Allah da sizden yüz çevirir? Burada Rabbimiz subhanahu ve teala bizi ne yapıyor? Uyarıyor. Yine burada Furkan 68'e baktığımızda Burada da kardeşlerim, Müslümanlar ne yapar? Allah ile beraber başka bir ilaha, ne bir sevgide, ne bir korkuda, ne bir dilemede, ne bir sığınmada, hiçbir şekilde ne yapmaz? Şirk, koşmazlar. Veren de, alan da, hayır da, şerh de, şerh de nedir? Allah'tan. Allah'tandır. Bunu ne bir ağaçtan, ne bir türbeden, ne bir insandan, ne bir taştan ne yapmazlar? Beklemezler. Öyleyse müminler ne yapar? Allah'a ibadetlerinde şirk koşmazlar. Bile bile haksız yere cana kıymazlar ve zinada etmezler. Evet, demek ki bunlar müminlerin neymiş? Vasıflarıymış. Ve dikkat ederseniz bir cemaat veyahut bir kişi gelip bunları itiraf eder ederek ne diyor? Ben bu kadar günah işledim. Yani insanları öldürdüm, zina ettim, Allah'a şirk koştum, kan döktüm. Yani bunların bir kefareti var mı? İslam bunların hepsinin neymiş? Kefareti. Allah Resulü'nün hisselatü vesselam, kim İslam'a girer? İslam'ını güzelleştirirse geçmişinden de hesabından da o, bu, geçmişinden de hazırından da hesaba ne yapılmıyor? Çekilmiyor. Ama kim İslam'a girer? Hala daha geçmişteki o huylarını taşırsa o İslam'a uymayan bencilliğini, egoistliğini geçimsizliğini, kabalığını ne bileyim ahlaksızlığını cimriliğini yani her türlü pis huylarını İslam'da da devam ettirmeye çalışırsa geçmişteki günahları neyse hala onlara da sırtlanır devam eder. İslam'ın ona hiçbir kazandırdığı bir şey nedir? Yok. Allahumme Ve bu memanda Ali Sallati kim diyor cehalette önde gidiyorsa İslam'da da o önde gider. Diyor. Kim diyor cehalette ayak takımıysa, kaba sabaysa, her türlü dala vele, ara araveli, yani halk arasında artık tamamen e, yalama dediğimiz insanlardansa yani düşünün bir insan İslam dışında cehaletteyken onun dedikodusunu yapmış, onun şunu yapmış, onun arasını bozmuş. Her türlü terbiyesizlik var. hat hudut yok, ana baba sevgisi yok, saygısı yok. Fitneci birisi buraya köpek olarak bağlasan bile durmaz. İslam'da da aynı. Değişen hiçbir şey yok. Evet. Allah bizlere hayır versin. Demek ki İslam insana bir şey ne yapacak? Kazandıracak kardeşlerim. Düşünün bir toprağa, kupkuru olan bir toprağa düşen bir damla orayı yeşertiyorsa oradan bir ot veya bir ağaç bir şey bitmeye sebep kılıyorsa eğer İslam, İslam olduğunu söyleyen bir adam hala daha salak sulak hareket ediyorsa cahilci hala hareket ediyorsa, yaşı yetmiş daha yedi yaşındaki çocuk gibi davranıyorsa o İslam'la hiçbir alakası yoktur. Evet. Allah bizlere anlayış versin. Amin. Amin. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Vahşi'yi çağırıyor ve ayetleri okuyor. Vahşi diyor ki bunda da bir şart var. Belki de ben Allah'ın dilediklerinden değilim. Ben en iyisi Allah'ın başka bir kelamını dinlemek üzere senin civarında olayım da. Müslüman olmayayım diyor. Bunun üzerine de ki ey kendilerine israf etmiş olan kullarım Allah'ın rahmetinde ümit kesmeyin ayeti nuzul ediyor. Ve bu kendisine okunduğu, okunduğunda vahşi evet işte şimdi bu ayet bana inen bir ayet ben bunda şart görmüyorum diyerek iman etmiştir. Onunla alakalı bir de şöyle bir ifade var. Allah razı olsun. Nasıl Bir gün vahşi vahşi biliyorsunuz Hamza gibi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kendisinden iki yaş küçük amcasını ve harp meydanında gözümün gördüğü hiçbir şeyden korkmam diyen bir yiğitini atmış. Sırtından mızraklayarak veyahut göğsünden mızraklayarak şehit etmiştir. Ama daha sonra kendisi imanı benimsemiş, gelmiş, hem de bu şartlara koşarak iman etmiş birisidir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kendisinden rica etmiş. Her ne kadar İslam olsa da ben vefat edene kadar benim gözümün önünde durma demiş. Bir ceza almış. Vahşi Allah Resulü ölene kadar vefat edene kadar Medine'den uzak durmuştur. Daha sonra ise yine Müslümanların içinde durmuş yalancı peygamberlerden birinin ne yapmıştır? kendisini almıştır. Bir gün sahabelerin içinde otururlarken, konuşurlarken diyor ki vahşi Allah'a hamdolsun ki diyor Hamza'nın ölümü diyor benim elimden oldu diyor. Sahabelerden kılıç çıkaranlar bile oluyor. Niye böyle yapıyorsunuz diyor. Bak diyor, ben o zaman müşriktim. Vurdum, öldürdüm, şehit oldu, cennete girdi diyor. Yani diyor o beni öldürseydi ben müşriktim, cehneve girecektim diyor. Ne var bunda diyor. Yani düşüncesi hayır. Böyle bile olsa söyleme diyor. Evet. Ve hadis-i şerifin birinde Allah şu iki işe gülerdir, Aleyhisselatü vesselam. Sonra tebessüm ediyor. İbni Mesud'e tebessüm ediyor. Allah arasında böyle geldi diyor. Birisi diyor müşriktir diyor. Bir mümini vurur, öldürür diyor. O cennete diyor. Sonra o müşrik diyor. Zaman geçer, iman eder. Samimi bir Müslüman olur. Sonra diyor, biri de onu öldürür, o da onun yanına gider de diyor. Allah ikisine gider diyor. Çok ilginç. Aynen lahşiyle Hazreti Hamza'nın hali gibi. Allah bizlere hayır versin. İmanı bizlere sevdirsin. Allah Azze ve Celle cennete gidecek, o kutlu yolda en güzel ameli işlemeyi nasip etsin kardeşlerim. Evet, demek ki putlara tapma, Allah'ın haram kıldığı cana kıyma, zina etme, Allah'ın haram kıldığı meselelerden bir tanesi. Putlar dedik de sanki insanlar put deyince, rükkü edilen, secde edilen varlıklar anlayıp da putlarını atmıyor, önemsemiyor. Halbuki insanların gönlünde yaşantısında o kadar çok putlar var ki kardeşlerim. Putların sembolleri var. Mesela ben Konyalıyım, yani bize et ekmek kafalı derler. Konya tarafına gittiğinizde hep kartal, çift kartal başı veyahut pençeler vardır. Evet. Hala daha bir hayvanın simgesi onlarda nedir? Bir puttur. Denizli'ye git Horoz'a adeta taparlar. Urfa'ya git o bal, balıklı gör mü diyorlar. Oradan bir tane balık avlatmazlar. Hepsi evliyaymış. Kıbrıs savaşında hepsi yara bere içinde kalmış. Zavallılar. Oradan bir tane yiyen ölürmüş. Yani düşünün Birçok semboller vardır, işaretler vardır. Yıldızlar, yuvarlaklar, yarısı siyahlar, beyazlar veyahut değişik değişik amblemler. Bazıları böyle kafayı kesiyor, birinin kafasını koyuyorlar veyahut düşler koyuyorlar. Yani bir gün işe gidiyorduk fabrikaya, bir tane öğretmen vardı, atılmış PKK şeyinden. Servisten giderken orada bir kafa vardı, kafanın üstünde de şöyle üç santim dar olmuş. La hoca dedi, dışarıda bırakmışlar dedi. Üç santimde gar var dedi. Kafayı üşütecek. La dedim hadi dedim o dışarıda ama bütün millet buna bakarak kafayı üşütmüş dedim. Yani, hadi onda ruh da yok. Ruhum var diyen adamlarda onlarda hiç kafada yok. Onun için Allah bizlere doğru ibadetin düzgün ibadetin puta tapmayarak olacağını söylüyor. Yani bir insan iman ettiğini söylüyorsa bu ayete binayen asla putlara ne yapmayacak? Tapmayacak. Ne ruhunda, ne gönlünde, ne de önünde put olmayacak. Kıracak bunları. Bunları kırmadan diğer ibadetler ne yapmıyor? Kabul olmuyor. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Dikkat ederseniz ayetlerde mesela bir. Bir nedir? Bir Allah'tır yapılan iyiliklerin tümüne bir denir. Aleyhisselatü Vesselam'a Allah'ın kullarına kendisine karşı aşırı gidenlerin tevbe kapısının kapanmadığını Müslümanların ne yapması bilmesi gerekir. Ne kadar günah işlerse işlesin bir insan Allah Azze ve Celle'nin rahmetinin geniş olduğunu ne yapacak? Bilecek. Bakın bir hadis şerifte kardeşlerim bir adam diyor çölde yolculuk yapıyor. Sonra diyor bir yere diyor bir kölgeye biniti ve binitinin üstünde de diyor bütün yiyeceği ve sular olduğu halde dinlenmek için kalsa otursa uyuyup kalsa uyandığında erzakları ve suyu olan o binitinin kaybolduğunu görse çöl Sonra arasa, tarasa, bulamasa ve artık ümidi kesip ölmek için bir yere yatıp kalsa. Hadis devam ediyor. Böyle baygınlık geçirip ayıldığında bir de bakmış ki biniti erzaklarıyla, suyuyla yanı başında. Nasıl sevinir? İşte sizi yaratan Rab da kulu kendisine dönüp de Ya Rab dediğinde ondan daha çok Ve evet. Veyahut denizin köpüklerince, kumların adedince günahı da olsa Ya Rab Ya Rab dedi mi Allah Azze ve Celle onu ne yapar? Bağışlar. Kardeşlerim bunun örnekleri çok. Sahabeye bakalım. Allah kendisine rahmet etsin. Ömer'in biz hep adaletini duyuyoruz, mertliğini duyuyoruz, ziyitliğini duyuyoruz ama Ömer'in çok geç Müslüman olduğunu ve iman edenleri devamlı dövdüğünü taciz ettiğini biliyor musunuz? Çok ağır işkenceler yapmıştır. Ömer'in korkusundan insanlar imanını ne yapamışlar? Açıklayamamışlar. Ama Allah Ömer'e ne yapmış? Hidayet vermiş, kalbini İslam'a açmış, bu sefer insanlar Ömer'le güçlenmiş, insanlardan potmaz hale gelmiştir. Ve Mekke'den hicret edenlere bir bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'la Ebu Bekir hariç diğerleri hep ne yapmışlar? Gizli gizli veya toplu olarak gitmişler. Ömer ise insanların çokça olduğu bir saatte kılıcını kuşanmış, yayını sırtına almış, anasını du. Anasını öksüz, karısını dul bırakan arkamdan gelsinmiş. Öyle yekten. Ne yapmış? Hicret etmiş, gitmiş bir saadet. Ence içime çektim yolunda. Yani. <gülüyor> Bağ çekmişimiz. Allah Akıllı, şu duası var mı? Ya ben iki ömre zem biriniştim ama başka. Böyle bir dua hep anlatılıyor ama evet. Allah Şaka rahmet etsin. Şeyh bu ifadenin zayıf olduğunu söylüyor. Şekal Bani. Böyle hep okuyoruz. Ee, ama Şeyh böyle diyor. En iyisini Allah bilir. Evet kardeşlerim Rabbim bize hayır versin, güç versin, kuvvet versin. Demek ki ne kadar günah işlerse işlesin insan tövbe kapısı nedir? Açık. Hatta rivayetlerde kul diyor bir günah işlesin ve daha sonra dese ki beni yaratan bir Rab var. Rab buna dönse, Ya Rab, Ya Rab dese Rab der ki diyor, kulum beni bildi, bana döndü ve benden mağfiret diledi. Ben onu affettim der diyor. Kul tövbesine sadık kalır ve böyle biraz devam eder diyor. Sonra yine nefsine Veyahut şeytana uyar yine bir günah işler diyor. Sonra pişman olur. Rabbına döner. Ya Rab, Ya der diyor. Rabbına ona der ki, kulun bir Rabb olduğunu bildi Ve bana döndü. Benden istedi ben ona verdim der diyor. Ve De, hep böyle devam eder diyor. Allah bizlere hayır versin kardeşim Yine Müslüm'ün naklettiği kitab-ı tevbe de naklediyor. Eğer siz diyor günah işlemeyecek olsaydınız Allah günah işleyecek bir topluluk halk ederdi. Onlar tövbe derdi. Allah da tövbelerini kabul ederdi diyor. Rabbim bizleri mağfiret etsin. Hak yolundan ayırması, Rabbimize hakkıyla boyun eğmeyi nasıl etsin Şimdi bunlar işle işleyebildiğin kadar günah anlatmıyor bize. Aslında bunlar bize Rabb'a karşı daha saygılı olmayı, Allah Azze ve Celle'nin bizlere ne kadar değer verdiğini, sapsak da yoldan çıksaksa çıksak da bize haklar verdiğini nesidir göstergesidir. Düşünün 20 senelik arkadaş, bırak 20 senelik arkadaşı, karı kocayı ele alın. 40 yıl aynı yasta baş koyarlar. En ufak birbirlerine söyledikleri ters bir şeyle 40 yıllık evlilik hayatını bitirirler. Bir sözle, bir davranışla birbirlerini ne yaparlar? Nefret ederler. Yani insanların huyları böyle değişiktir kardeşlerim. Anında nefret ederler, birbirlerinden ne yaparlar? Soğurlar, görmek bile istemezler. Hatta birbirine her gün dua eden Allah senden razı olsun, şöyle olsun, böyle olsun Allah belanı versin, Allah şöyle etsin, Allah böylesin. Ama Allah Azze ve Celle böyle değil işte. Denizin köpüğünce, kumların adedince diyor. Allah bizlere hayır versin. saatini bilmiyorum ama çok duyduğum bir şey var. Bilen varsa baksın ben araştırmadım. Allah'ın ahlakıyla ahlaklanın diye bir hadis diye rivayet ediyorlar. Zannedersem bunlara bu şey söyleniyor. Yani zannedersem yani bu tür geniş olun yani Allah'ın size emrettiği gibi olun. Onun size gösterdiği gibi olun tipinde manası Allah-u ama çok üzerine düşmedim bir gün aklıma gelir düşersem bir defa sorarak inşallah ön gün hazırlarım size ama Rabbimizin bizden istediği kendisi hemen yargılamıyor bakın kendisi sırt dönmüyor bir insan günah işlediğinde hemen oradakiler onun eteni döküyor bir şeyler yapıyor ya Allah'a karşı işlenen bir suçta kula Allah sırt çevirmiyor sana ne oluyor Kraldan çok ne oluyor insanlar? Kralcı oluyor. Ya bırak Allah kulluğundan atmasın insanı. Allah ona tevbe etme hakkı veriyorsa veyahut hayırlı insanları karşısına çıkarıyorsa o zaman sen de ne yap? Nebevi metotla hareket etmeye çalış. Öyle insanlar vardır ki davet adı altında daveti katlederler. Hatta davetin önüne en büyük engeller olarak çıkarlar kardeşler. Onun için insan anlatmadan önce anlatacağı şeyi ne yapacak? Çok iyi bilecek. İyilik dediğinde kendinden, kötülük dediğinde kendinden ne yapmayacak? Olmayacak. Allah'ın iyi dediği Allah Azze ve Celle'nin kötü dediği olacak kardeşler. Bu ayeti kelimede de dikkat ederseniz Allah'a dönüşün tövbenin bu fırsatların kaçırılmaması gerektiğinin üzerinde duruluyor, bakın. Şurada Ramazan bir gün kaldı. Zincirler açılacak, açılacak. Çok rahatlayacaksınız. Çok rahatlayacaksınız. Ramazandan sonra şu ortamları bulamayacaksınız, onu söyleyin. Tevbe için verilen fırsatlar kaçırılmamalı. Bir Ramazan bir Ramazana kadar eğer günahlara kefaret olacaksa Ramazan'ın kıymeti ne yapılmalı? Bilinmeni kardeşlerim. Alaycı, hakir görücü tutumlardan günahlardan dolayı insanlar pişman olmalı. Günahların sorumluluğundan keşke biz bunları işlemeseydik. Keşke bu yollarda gitmeseydik. Keşke falanla arkadaşlık yapmasaydık. Keşke mal toplamaya gitmeseydik. Keşke o davetçinin sözlerine kulak verseydik diyecek insan ama inşallah orada keşke demeyiz. Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Bakın Allah'ın ayeti ve davası gelmiştir. Maalesef insanlar Allah'ın davetini, Allah'ın ayetlerini yalanlayıp yüz çeviriyorlar. Kulak asmıyorlar. Herkes kendi halinde kendi dünyasında gidiyor ve yapılan nasihatler, okunan ayetler insanlara gereği gibi ne yapmıyor? Fayda vermiyor. Evet kardeşlerim, Rabb'im bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. Geçmiş ümmetlerin helakı, onların başına gelen bela ve musibetler, uyarıldıkları, sakındırıldıkları halde kulak asmamalarıdır. Allah'ın ayetlerini emirlerini gönderilen davetçinin sözlerini arkaya atmışlardır. Kibirlenmişlerdir. Büyüklenmişlerdir. Kalpleri kas katı kesilmiştir. Öyle kayalar vardır ki Allah korkusundan yuvarlanmıştır. Parça parça olmuştur. Öyle kayalar vardır ki Allah korkusundan sular fışkırmıştır. Allah razı olsun abicim. Ama sizin sülalede çobanlık var mı? Yok estağfurullah. Muhakkak var. Evet. Örnekler çok kardeşler. Rabbim bizlere hayır versin. Allah küfür ortamından, şirk ortamından bizleri muhafaza eylesin böyle ortamlardan kurtulanlardan eylesin. Kardeşlerim, insan küfür ortamında, şirk ortamındaysa, etrafındaki insanlar kafir, kafret içindeyse, Allah'tan o topluluğun ümit kestiğini görürsünüz. Çünkü onlarla beraber oturan, onlarla kalkan, dünyaya dalanlarla ne yapacak? Dalacak, Allah'ı hatırlamayacak bile onlar gibi yarışlara başlayacaklar. Birbirlerini hakta ne yapmayacaklar? Uyarmayacaklar ve ümit ne yapacak? Kesilecek kardeşlerim. Kim Allah'ın rahmetinden ümit keserse onlarda nedir kafirlerin? Ha kendisidir. İşte Allah'ın kitabı burada. Ümitsizliğe düşmeyin. Yeyse düşmeyin. Allah'ın rahmet kapısı asla nedir? Kapanmaz. Bunu bilesiniz diye Allah ayetlerini bize ne atmış, Bildirmiş. Kardeşlerim cennet herkese yeter. Cennetten alakalı nimetlere baktığımızda cennete en son giren insanın misalini çok okudunuz mu? Evet. Hiç ters aldınız mı? İnşallah. En son giren adama Allah Azze ve Celle bir söz söylüyor. Gözünün gördüğü bir o kadar daha senin yerin diyor. Senin diyor. O da diyor ki Allah'ım diyor ben bir adam oğluyum ya yani benimle alay etmedi diyor. Düşünün yani benden önce insanlık diye girmiş bana yer kalmamıştır ki diyor. En son çıkan bak cehennemden. Benimle diyor alay etmedi diyor. Yani kalmadığını zannediyor. Bakın bu rivayetler bize bugün belki biz de aynı şeyi düşünebiliriz. Cennette acaba o kadar insan girecek o kadar yer alacak köşkler yerler Huriler, dılmanlar gözünün gördüğü kadar, görmediği bir o kadar daha diyor. E şimdi insanlar böyle düşününce bana yer kalır mı acaba? Neydi, tamam. En son giren rivayetten böyle de bir ders çıkaracaksınız. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Bakın burada gelen bilgiler Allah'ın rahmetinin geniş olduğunu, cennetinin çok geniş olduğunu ve oraya girenin muhakkak Allah'ın mükafatına mükafatlanacağını ne yapıyor? Rabbimiz bildiriyor kardeşlerim. Hocam bu hadis sizi açıklayabilir miyim? Evet. Evet. Zaman varsa... 3 sayfa. Bir zahmet kitabı. Ama kısaca mutlaka... Ebu Bekir biliyor musun sen, Badis'i? Anlatabilirsin. Ben, ben okumuştum ya, çok güzel bir hadis olduğundan dolayı söylüyorum. Neresinin söylüyor? Hepsi. <gülüyor> Hep Kasım'dan geliyor. Şimdi kul diyor, kömürleşecek, taşlaşacak hadisin son tarafından alayım. Herkes şefaat edecek, alacak çıkacak, alacak çıkacak, alacak çıkacak. Allah Azze ve Celle meleklere, herkese şefaat etme hakkı sahip olanlara izin verecek. Bitti mi diyecekti? Bitti. Onun en son Allah Azze ve Celle kalbinde hardal danesi kadar iman olanları çıkartacak ve alınlarında Allah'ın azaltıları yazacak diyor. Bir rivayet bu. Bunun devamında. En son işte falan diyor Kabile'nin diyor çobanı diyor çıkacak diyor aleyhissalatü vesselam. O diyor cehennemden çıkar çıkmaz diyor gözüne bir ağaç ve gölgesi ilişecek diyor. Diyecek ki diyor, Ya Rabbi bana burayı nasip et, ben bundan başka hiçbir şey istemeyeceğim diyor. Ve yeminler dizecek diyor. Allah Azze ve Celle diyor, kabul edecek diyor. Adam tam ağacın dibine gelecek, oturacak, gözüne ondan daha güzel bir ağaç ve gölgelik görecektir diyor. Bu daha cehenneme cennet arasında, cennet yok. Hemen daha oraya oturmadan, Ya Rabbi bana şurayı nasip et, senden başka bir şey istemeyeceğim, bir sürü yeminler dökecek diyor. Hani sen bana söz vermiştin diyecek diyor Allah Azze ve Celle ve adam bir daha bir daha derken en son cennetin kapısına kadar aynı olayla gelecekler diyor. Cennetin kapısına gelince orayı görünce kul diyecek ki diyor beni buraya nasip et ben başka hiçbir şey istemem diyecek. Allah Azze ve Celle okula diyecek ki diyor içeriye gir gözünün gördüğü ve bir o kadar daha senin diyecek diyor. Artık böyle gelince Allahım ben bir kulup benimden olayı hep bize aciz bir kulum. Allah Azze ve Celle ben senden olayı hep veriyorum dediklerimin hepsi gerçek bir mucizedir Allah <gülüyor> Azze ve hadis uzun bir rivayet şefaatten alakalı bir rivayet evet Rabbim bizlere hayır versin kardeşlerim kul günaha girerken Allah'a kur olarak bu günahları işlemiştir. Allah olarak, Rab olarak, Rahman ve Rahim olarak bildiği şekilde günah işlemiştir. Böyle olunca Allah Azze ve Celle'nin her şeyden münezzeh olduğunu ve Rabbinin var ve bir olduğunu ikrar ederek Allah'ın azabından korkarak kişi tövbe ettiğinde Allah Azze ve Celle onu ne yapacak? Affedecek. Kardeşlerim, insanoğlu zaaf üzerine yaratılmıştır. Acizdir. Günaha meyilli ve nefsine tamamen yenik düşebilecek bir haldedir. Allah bizleri nefsimize uydurmasın. Hakkı, hakikati yaşayanlardan eylesin kardeşlerim. Bize sadece nefis değil, bir de şeytan musallat edilmiş ve şeytan da kıyamete kadar Allah Azze ve Celle'den müddet istemiş. Bizim her tarafımızı kuşatarak kıyamete kadar Ademoğluna düşmanlığını ne yapmıştır? İlan etmiştir. Öyleyse bizler ibadetimizde çok çok dikkat etmeliyiz. Şeytan diyor tek kişiyle beraber İki kişiden deridir. deridir diyor. Bu hadis basit bir olay değil kardeşlerim. Herkes kendi nefsini şöyle bir yoklasın. Şu anda tek başına olanla şu anda böyle bir mecliste olan aynı ruhaniyette değil. Aynı sevapta değil. Veyahut bir kişi olanla iki kişi aynı nedir? Değil. Tek kişi insan günaha çok meyillidir. Tekken Karanlıktayken, ayrı bir yerdeyken insan çok rahatlıkla nefsine veya şeytana yenik düşerek birçok günah ne yapabilir? işleyebilir. Misal düşünün bugün medya dediğimiz olaylarda insanlar inanın çok rahat binbir rezil günaha kadını olsun erkeği olsun ne yapabiliyorlar? Girebiliyorlar. Açık seçik yerlerden tutun Helal olmayan, mahrem olmayan insanların konuşmalarına, muhabbetine veyahut evliliklerini bitirmelerine kadar. Yani o kadar rezillikler var ki özellikle e, bizlere haval edilen çok çok pis meseleler var. Allah bizlere yardım etsin. Bunların hepsi tek başına kalmaktan kaynaklanan meselelerdir. Halbuki iki kişiyle beraber olsa aynı rezilliği ne yapamayacak? kolay kolay işleyemeyecek. Onun için kardeşlerim Allah bizlere hayır versin, hayırdan ayırmasın. İnsanın bir cemaat içinde olması bile bir lütuftur. Yani şöyle bir yere gelip de rahat oturabiliyorsak, sessiz, sedasız, tek vücut gibi hareket edebiliyorsak bunlar Allah'ın bize nedir? Bir lütfudur. Düşünün elli tane değil on tane hayvanı bir ahıra sokun fatur, kütür, ses, her şey gelir. Ama yüz tane Müslümanı inanmış bir yere sokun, içeride adam var mı yok mu bilemezsiniz. Uysal bir deve gibidir diyor Aleyhisselatü Vesselam. Nereye çekersen, oraya gider. Yani Müslümanların hal, hareket, gidişatı, bir arada olmaları her zaman Allah'ın nedir? Onlara rahmet perdesinin inmesiylendir. Ama facirleri günahkarları bir yere toplayın ya çalgı ya çelgi ya depinme ya istif ya bir müslüflük ya sazıydı ya sözüydü ya malayani şeylerdi ya övünmeydi yani her türlü şeyi ne yapabilirsiniz görebilirsiniz daha sonra da artık başlarlar ya birbirlerini öldürmeye ya birbirlerine sövmeye işte Ali sema ve vesselam kafirler gibi bir araya toplanıp da daha sonra onlar gibi boynunu vuranlar gibi ne yapmayın? olmamıdır. Evet kardeşlerim, Rabbim bize hayır versin. Eğer yeryüzü dolusu hatayla gelsen bile şirk koşma, Allah'a dön, Allah'tan asla ümidi ne yapma? Kesme. Ama kendini de düzelt. Ehlini de düzelt. Neslini de ne yap? Düzelt. Öyle bırakma olduğu gibi bırakırsan sen kendin de İslam'ı yaşayamazsın. Zorlanırsın. Eğit. Her gün onlara namazı emret. Kendin de onda ne yap? Daim ol. Helali yedir. Haramdan uzak tut. Kendin de buna ne yap? Dikkat et. Gece gündüz Allah'a yönel ve geceni gündüzünü tamamen Rabbim'e ada. Hiçbir sıkıntı yapmaz? kalmaz kardeşlerim. Öyleyse Allah bizlere hayır versin. Vaktini nefsini israf edenlerden eylemesin. Kendine zulmedenlerden eylemesin. Bakın ayetlerin devamında 57-58'de Allah beni doğru yola eriştirseydi sakınanlardan olurdum diyeceği. Yahut azabı gördüğünde keşke benim içinde dönüş imkanı bulunsaydı. İyilerden olurdum o günden sakının o günden sakının bu da bu ayet-i kerimelerde kardeşlerim aynı zamanda kaderi günahlarına kılıf olarak getiren insanlara da nedir? reddiyedir yani keşke Allah beni de doğruyorla senin gibi eriştirseydi ben şirk işlemezdim ben günah işlemezdim diyenlere bunlar nedir? Reddiyedir. Keşke benim içinde bir dönüş yolu olsaydı ben de iyilerden olsaydım deme. Bunlar ancak kaderi kaderi günahlarına kılıf getiren müşriklerin, mücrimlerin ve kafirlerin sözleridir. Müslümanlar böyle bir söz ne yapamaz? Söyleyemez. Çünkü ayetler başka bir yerde Allah Azze ve Celle size uyarıcı gelmedi mi? Geldi. Bu ateşi söylemedi mi? Söyledi. Ne yaptınız? Güldük. Onlarla alay ettik. İyi. Devam edin. İşte o alay ettiğiniz ateş karşınızda diyor Allah Azze ve Celle. Evet kardeşlerim demek ki insan azdı mı? Allah'tan ümit kesti mi? Sırt çevirdi mi? Kendini yeryüzünün ıslah ecesi gördü mü? Allah'a bile ne yapıyor? İsyan ettiği gibi iftira atıyor. Sen bana hidayet verseydin ben de bunu işlemezdim. Sen bana iyiliği gösterseydin ben de bu iyiliği ne yapardım? İşlerdim diyor. Görüyor musunuz? Halbuki her sohbete başladığımızda Allah kime hidayet ederse onu kimse saptıramaz. Kimi de saptırırsa yani bütün deliller geldi, davetçi geldi, Kulak asmadıysa ona da kimse hidayet ne yapamaz? Veremez. Doğruyu gösteremez. Evet kardeşlerim Allah bizlere hayır versin. İnsan boşuna bu türlü mazeretlerin arkasına saklanmaya çalışmamalı. Yaşadığı dünyada bu ayetler gelmiştir ve ona tek tek bu davet ne yapmıştır? Ulaşmıştır. Öyleyse ayetlere karşı kör sağır, davranmayalım, onlara karşı duyarlı olalım ve kendimize çeki düzen verelim. Allah Azze ve Celle kendine zulmeden değil, Allah'ın yolunda gidenlerden eylesin. Allah'tan yüz çeviren, ümit kesen değil, her daim günahlarını itiraf edip Allah'tan mağfiret dileyenlerden eylesin. Allah Azze ve Celle'ye isyan edenlerden değil, namazımda orucumda, bedenimde, her şeyimde Allah'tandır deyip ona yerli yerince kulluk eden, ibadet edenlerden namazında daim olandan ve ehline de emredenlerden eylesin Allah bizi de, neslimizi de tevhidten ayırmasın Allah Azze ve Celle kötü kaderden, düşmanların sevinmesinden bizleri korusun makbul olmayan duadan doymayan nefisten bizleri deri buyursun. Amin. Allah Azze ve Celle rahmetiyle hepimizi yargılasın. Amin. Allah Azze ve Celle affetmeyi sever. Bizleri de affe ve mağfiret eylesin. Amin. Birliğimizi, beraberliğimizi, dirliğimizi burada da ahirette de devam ettirsin. Amin. Aramızda çürük, çarık, hastalıklı olanlar varsa onları sağlamlaştırsın, Amin. güzelleştirsin. Şerri ilan değiştirsin. Bizlere birbirimizi sevdirsin. Kalplerimizi ısındırsın. Sevmediğimiz huylar varsa bunları hayırlısıyla çevirdirsin. Birbirimizi hatırladığımızda, birbirimizi gördüğümüzde içi açılan, sevinen samimi kullardan eylesin. Allah bizlere affe ve mağfiret eylesin. Biliyorsunuz nasihat eden insan, doğruyu söyleyen insan kolay kolay sevilmez. Allah Nasihatçıları sevenlerden öresin. Subhaneke Allahümme ve birhamdike Eşheden la ilahe ente estağfurika ve etubu lükum. <gülüyor> Elhamdülillah.